21. konu, Musab bin Umeyr'in Üseyd bin Hudayr'ı dine davet etmesi ve onun da Müslüman olması, Esad bin Zürare yanına Musab bin Umeyr'i de alarak Abdul Eşil ve Zafer kabilelerinin yurtlarına doğru yola çıktı, Saad bin Muaz Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu, Esad bin Zürare, Musabı Zafer kabilesinin malı olan bir bostana götürdü, orada Merek isminde bir kuyu vardı, onun başına oturdular, biraz sonra Müslümanlar oraya toplandı. Sa'd bin Muaz ile Üseyd bin Hudayr o gün kavimleri olan Abdul Eşel'in önderleri idiler, İkisi de müşrikti, kavimlerinin eski dini üzerinde idiler, bunların geldiğini işittiklerinde Sa'd, Üseyd'e şöyle dedi, onlara, bizim akılsızlarımızı saptırmak için yurdumuza gelen o iki kişiye git ve onları engelle, eğer Esad bin Zürare dayımın oğlu olmuş olmasaydı oraya ben giderdim, dedi, bunun üzerine Üseyd bin Hudayr mızrağını eline alarak onların yanına geldi. Esad bin Zürare onu görünce Musab bin Umeyr, Ebu, kavminin önderidir. Sana geliyor, onu Allah Teala'ya döndürmeye çalış, dedi. Mus, haber oturursa onunla konuşurum, dedi. Üseyd onların yanına gelir gelmez küfretmeye başladı. Buraya niçin geldiniz, siz, akılsızlarımızı yoldan çıkarıyorsunuz. Bizden uzak durunuz, eğer canlarınıza ihtiyacınız varsa, öldürülmek istemiyorsanız hemen gidiniz, dedi. Mus, abacaba oturup da bizi dinleyemez misin, razı olursan kabul edersin, yok eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürsen artık biz de vazgeçeriz, dedi. Üseydüfolahi insaflı konuştun, dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Musa ona İslam'ı anlattı, Kur'an okudu. Musa bile Esad bin Zürare onun halini şöyle anlatırlar. Allah'a yemin ederiz ki o daha Müslüman olduğunu söylemeden biz onun yüzünde Müslüman olacağına dair bazı alametler gördük, çünkü yüzü parlamış ve kendisi de yumuşamıştı. Sonra Üseyd bu ne güzel bir şeydir, siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz, dedi. İkisi birden ona yıkan, boy abdesti al, iki elbiseni de temizle. Sonra şu şekilde şehadet getirip namaz kılacaksın, dediler o da kalktı, yıkandı, elbiselerini temizledi. Şehadet getirdikten sonra da kalkarak iki rekat namaz kıldı ve onlara dedi ki, benim arkamda birisi daha vardır, Sa'd bin Muaz'ı kastediyor, eğer o da size tabi olursa kavmimden hiç kimse imandan kaçamaz, onu size göndereceğim, dedi.